Merhaba 94 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Pınar Kür. Merhaba Pınar Hanım. Merhaba Sebel Hanım pardon. <gülüyor> <Bilmiyorum>. Yok estağfurullah <gülüyor> hiç önemli değil. Pınar Hanım'la bu e, ikinci e, programımız geçen hafta kendisiyle edebiyatını e, ve edebiyatının genel hatlarını konuşmaya başlamıştık. Bu hafta ben biraz daha bu edebiyatın kendimin de çok ilgisini çeken bir alanından Polisiyeden bahsetmek istiyorum. Ee, Pınar Hanım'ın e, bir cinayet romanı Sonuncu Sonbahar ve Cinayet Fakültesi isimli. Polisiyeyi aslında üst kurmacayla harmanladığı e, çok e, güzel kitapları var. E, bu e, kitaplar nasıl e, yani polisiye der misiniz siz bunlara Pınar Hanım? Öyle diyeyim. Kendiniz. Şimdi bana ben polisi diyorum ama biraz da... E, Edebiyatta benim polisiyeden bahsettiklerinde benden hiç bahsetmez bizim şeylerimiz, elipsimlerimiz yani ve yani beni o kategoriye koymazlar. Halbuki burada da cinayetler işleniyor, cinayetler çözümleniyor. Ama bunu bir roman kurgusu içinde yapıyorum. Gerçek neticede gerçek olmuyor. Ama bu demek değildir ki içinde polisi ögeleri yok. Tam tersine, özellikle polisi ögeleri olan bir şey. Beni çok yani en gençinden beri polisi benim çok sevdiğim şeylerden biridir. Yani Agatha Christie. Evet. Hep söylüyorum ben roman yazmaya Tolstoy'dan Agatha Christie'den öğrendim diye. Evet. Ayrıca bir Agatha Christie çevirmenisiniz. Onu da unutmamak lazım. Değil evet. On <gülüyor> beş bir takım kitapla bir şeyini çevirdim. Roger Rourke'i çevirdim galiba. Efendim, evet. Şu var. Yani bir e, kurgunun aslında, yani bunu yazarken, yani ya, polisi sokmuyorlar diyorum ama Polisiye ögeleriyle birlikte kurgu nasıl oluşur? Yani hikaye orada aslında. Yani çünkü bir, bir cinayet romanı de devamı aslında Roman sanatı üzerine de bir çalışma. Evet doğru çok haklısınız. Yani ee, kurgunun yani bir yazar tipi bir şey olarak aktif şeyin içinde olayların içinde aktif birisi olarak bir de yazar var. Yazar uzaktan bakan yazar değil. Ben daha önce bir yazar e, karakter Farkını bitmeyen açta da yazmıştım. Evet ama doğru. Ama orada yazar bir sağdan bakan biriydi. Buradaki yazar olayların içinde olan bir yazar. Çünkü o evet. ısmarlıyor. Diyor ki yani şöyle bir, bir şey yapmak istiyorum diye uzatmayayım, şey vermeyeyim, tüyü Evet ee, evet. <gülüyor> ama şimdi böyle yani evet. bir şey var benim hep dikkatimi çeken polisiyede okuyoruz evet. okumasına da. Şimdi polislerin bazı ögeleri var ki hiç değişim ya. Hı hı, doğru. Onlar bir tanesi bir şeydi bir cinayet işlenecek tamam. Cinayeti birisi araştıracak, biri işlemiş olacak. Cinayeti birisi araştıracak. Sonunda da mutlaka o araştıran kişinin şeyleri sonuç, sonuçları gerçek olacak. Bu ister Agatha Christie'nin Poirot olsun, Holmes olsun, ister şeyin eee Philip, ah Philip, Philip Marlowe mhm şey, Raymond Chandler Philip Marlowe olsun, ister şeyin eee Simenon'un olsun. Burada şey değişmez. Ee, Çeyi yapan, araştıran kişi mutlaka gerçeği bulur ve kendisi hayatta kalır. Evet. Bu da hangi cehidir? Ama nedir? Arada mesela o öyle te tehlikeye atmaz kendine ama filip filip marlou kusurlar var, şu e şey mevriyi çeşitli te tehlikeler bekler. Yani hep tehlikeden geçer ve sonra kazanır Böyle bir. Kurgudur ve bu dediğiniz hiçbir yerde değişmez. Ben bu kurguyu kucalamaya çalıştım ve o diğer kitaplarıma Mazaran bir zinayet romanı ve onun devamındakiler çok farklı bir düşünce yazılmıştır. O benim kendi sesim değil, şeyin sesidir. Oradaki yazarın sesidir. Orada kurgu olarak yarattığın yazarın sesidir. Evet. Tabii tabii. Bir de dediğiniz gibi bunlar sadece aslında belirli bir izin peşinde gitmiyor. Aynı zamanda bir e, hikayenin ve romanın kendisini de mesele eden bir kitaba dönüşüyor. Sanırım bu noktada çevirdiğiniz e, Agatha Christie kitabının Roger Ackroyd cinayeti olmasına çok tesadüf değil değil mi? O da oldukça klişeyi bozan bir polisiye çünkü Roger Ackroyd ee, cinayeti. Evet, onun bir, birkaç tane bir de şey vardır o, Bu Doğu Ekspres'inde e. Evet, o da öyle o da çok şaşırırsın. Orada dediğiniz gibi kurgu biraz daha tersine döner yani birinde evet. anlatan neyse söylemiyor okumayanlara orada <gülüyor> evet. var tabi tabi yani ben söylüyorum şey roman yazmaya Gatakristin öğrendik diye bunu saklamıyorum zaten bu evdi evet. ne olsun. <gülüyor> Evet ben de mesela sizin e, okuduğum söyleşilerinizde bunu hiç unutmuyorum. Hatta galiba şeyde diyordunuz yazarlar iyi bir kurgu yazmak istiyorlarsa olay örgüsünü öğrenmek istiyorlarsa Agatha Christie okusunlar diye. Tam evet, iyi bir egzersiz. Evet. <gülüyor> evet Peki, o ben şey de... yani. Ee, evet. Bayağı şey yapar. ama ben artık o kadar çok polisi okudum. O kadar çok polisi seyrettim ki inanın daha İlk 10 sayfada cinayet işlenmeden bile şeyi buluyorum. katili Katil. kafamda buluyorum. Çünkü o tekniği tamamıyla artık çok özüm olduğum için teknikten dolayı buluyorum yani. Onun için artık polisiye keyfim bayağı azaldı. <gülüyor> Doğru. Ya çok iyi bir polisiye yazarıyla karşılaşmanız gerekiyor o zaman demek ki. Sizi şaşırtacak. Evet, evet bakalım. Şimdi şöyle evet. bir şey var bir de onu söyleyeyim de bu devam hikayelerinden dolayı yine aynı kişilerle devam ediyor 3 evet. bölümde 3 kitapta çünkü ben bu kahramanım olan matematikçi Emin evet, çok Emin şey ettim çok kanım kaynadı evet onunla devam etmek istemiyorum yoksa ben bir şeylik işleme yazmak niyetinde değilim yani cinayet romanı benim öyle bir şey denemem olacaktı. kurbu denemesi vesaire olacaktı. Sonra baktım ki ben o çok seviyorum ya yazarken kendi kısımına yazımdan daha kolay yazıyorum. Başka bir şekilde yazıyorum. Cümlelerimi başka bir daha bir mizahi kuruyorum vesaire. Yani öykülerimde ve romanlarımdaki e, nasıl diyeyim konu <gülüyor> cinayet olduğu için tabii karanfar ama yani o Edebiyat, edebi dil, benim kullandığım edebi dil ile bu şeylerde kullandığım edebi dil farklı. Ve O evet. yazmak koşuma gidiyor. Hı -hı. Çok güzel. Okuması da çok keyifli. Gerçekten. Bir de şey Pınar Hanım, bu hazır siz kendiniz de bahsetmişken karamsarlıktan. Yine sizin edebiyatınızda, siz bir söyleşinizde kendiniz de söylüyorsunuz. Mutsuzluğu yazmak. Yani mutsuzluğun kendisini yazmak üzerine e, odaklanmak. E, bu e, sizin edebiyatınızın ayırt edici özelliklerinden birisi. E, neden mutsuzluk üzerine odaklanmayı tercih ettiniz? E, şimdi efendim bu şeydir yani e, Aragon'un meşhur bir şi şiiri vardı. İlmi yapardan damar diye. Yani mutlu aşık yoktur diye. Daha sonra Yavuzlardan da şöyle şarkıya dönüştürmüştür. Mutluluğun hikayesi yok Seval Hanım. Mutlu hikayesi bir yere kadar gidiyor. Yani de, de, evet. netice itibariyle e, ya bütün bütün kitaplara bakın. Mutluluğun mutlu mutlu bir, bir kitap yoktur. Bir roman yoktur dünyada. Hiçbir yere evet. bir yoktur. Ya mutsuzlukla başlar ve mutluluğa erişir. O zaman da bir tane hikaye uyumsuzlukla başlar işte şeylerle çelişkilerle başlar sonunda bir uyuma oluşup orada da onlar verdi e, e, buradına verdik, ne, buradına biz oturalım ne deriz yani çünkü ondan sonra anlatacak bir şey kalmıyor ne yapılar, dediler, işler, yaptılar işler istiler yaptılar şöyle oldu böyle oldu yani onu okuyup da ne yapacağım ben veya evet. şey, herhangi bir kişi insan sınırlısı evet. Ka çok güzel kadın, çok güzel. <gülüyor> Eşlerini çok seviyorlar, çok mutlu bir hayat sürüyorlar. İşte bugün yazmaya gidiyorlar, yarın çileye gidiyorlar. ya yani peki bunun oku oku sonu ne? Allah Allah şimdi bir atarsın yani elinden. Ben bunlara uğraşacağım dersin. Tabii ki öbür tarafta bir çelişki şey, var, bir çatışma var. Mutlulukta evet. çatışma yok. Çatışma yani mutlu başlayınca mutlaka bir mutsuzluk gibi mutluluk başlayınca da mutluluğa doğruyla mutluluğa geldiği anda biter bana başından sonra mutluluk anlatan veya mutluluk geldikten sonra mutluluğun devamını anlatan bir roman gösterin bakalım <gülüyor> ana karalina'dan işte bilmem dostu <gülüyor> yani şey yani hangi büyük yazara baksanız böyledir bu doğru <gülüyor> Ya Barbara Hartland bile, Pembe edebiyat bile. Başta çatışmalı başlar, sonunda mutlu biter. Doğru, doğru. Değil mi? Ee, yani evet, öyledir. Doğru. Yani en beğenmediğimiz şey Pembe edebiyatta bile bir çatışma olmadan hikaye olmaz. Doğru. Yani şey çatışma şeyin edebiyatın. Temel noktalarından biri. Temel noktası, ee, tabii temeli. temeli. E, evet temeli. Ee, yine bir ara verelim bugünkü programımızda da Pınar Hanım. Ee, bugün ne çalalım? Ne istersiniz? Bugün de yine <gülüyor> ben eski cilindir, tabii ki ben e, e, Beatles'ın e, Imagine şarkısını duymak isterim. John Lennon'un meşhur şarkısı. Yani, Peki. Ve bugün de tam Şeydeyiz imajını yani hayal etmediğimizi büyük ölçüde günlük koşullarda kaybetmiş durumdayız bu koronavirüs dolayısıyla. O da biraz belki biraz hayal etsek ne güzel olur diye bizi işe etsin. Evet Koşuza. tamam. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Pınar Kür ile birlikteyiz ve bu Pınar Hanım'la ikinci programımız. Programımızın ilk bölümünde Pınar Hanım'ın bir cinayet üçlemesi diyebileceğimiz cinayeti söz konusu kitaplarından bahsetmiştik. Ben bugün biraz da hayalet hikayelerinden bahsetmek istiyorum Pınar Hanım. Çünkü hayalet hikayeleri de sizin edebiyatınızda ayırt edici bir kitap gibi geliyor bana. Bu öyküler gerçekle hayalin üç işe geçtiği hem hayalet hem de hayal etmemizi sağlayan hikayeler gibiler mi? Evet bize? doğru çok doğru söylüyorsunuz Seval Hanım öyle. Yani hayalet hikayeleri ben... Uzun bir, uzun bir aralıktan sonra yazdım o romanı hı hı. ve roman diyorum hikayeleri. Hı. Biraz kendimi de hayalet olarak kısa, sağlamıştım o gün çalışamadığım dönemde çeşitli sebeplerden dolayı. Onun için e, Ayvalık'ta yaşadığım dönemde yazdığım öykülerde bunlar. Ama yani dediğim gibi hayalet gerçek mi, değil mi, Mesela rüya mı vesaire o karmaşıklı şeyden içerir yani. Yansın. Hayalet içeride. Evet. evet o yüzden de şey gibi gerçekten bütün metinleri okurken e, bu hani ben biraz tevriye gibi de düşünmüştüm gerçekten hayaleti. E, tam da o gerçeklik ve. E, hayal ettiğimiz sınırlar arasında e, dolaşmak da e, şeydi, son derece keyifliydi. E, biraz da artık size son kitabınızdan Sadık Bey'den e, bahsedelim e, bugün de. E, gerçi ilk programda da biraz değinmiştik. İşte sahtekarlıklar, yalanlar insanların kendisine evet, yani yalan söylemesinde. Evet. Şimdi, e, Sadık Bey. Aslında yabancı olduğum bir, bir çevre bir şirket çalışmaları çevresi. Fakat e, çok çevremde böyle çalışan insan olduğu için bayağı şey yaptım, araştırma yaptım. Yani asılacak kadının içinde araştırma yapmıştım. O da çok benim çevremle ilgili bir roman değildi. O yaptığım şeyler araştırmalar neticesinde bunu yazdım. İkisi de bakın asılacak kadında hayalet hikayeleri de aslında kısa romanlardır ama çok böyle e, önemli bir şey ben, ben, benim için önemli konu, şeye, konular arasındadır. Şimdi Hı -hı. aslında orada ke, bir kalbeden hikayesi loser dediğimiz kişinin hikayesi. Niye loser derseniz kazanan zaten aynı, aynı mutlu olan insan gibi kazanan o kadar hikayesi olan birisi. Gerçi kitapta bir tane var. E, karşeti olarak Erdoğan er er Turu var sabitleyin karşıtı olarak ha hayatında her yaptığına söylemiş ama üç üç, yani çok hiçbir bir şekilde birisinin olmayan biri. Sabit bir taraftan hı hı. dürüst olup bir taraftan başarılı olmaya çalışıyor. Ve kaybediyor. Hı hı. Ve aslında çizdiği kendini hayal ettiği dünyanın tamamıyla dışına çıkmış. Şimdi Türkiye'de şöyle bir acıklı durum var pek az kişi ama çok çok az kişi hayalini kurduğu şey olabiliyor. Çok evet. Az kişi. Çünkü öyle bir baskı var ki yani nihayet şey farklı Paris'e gittiği zaman ne olduğunu Nasıl olsa o İstanbul'da büyümüş işte iyi bir okula gitmiş iyi bir üniversite okumuş biri olarak gidiyor Paris'e ve orada karşılaştığı özgürlükten korkuyor. Böyle bir şey görmemiş hayatında. Çocukluğundan beri şunu yap, bunu yapma, bunu etme. Herkes bilinir. Halbuki orada bu, bu gibi sorunları aklına getirmeyen. Yani illa ki cinsel özgürlük yok, ifade özgürlüğü falan demiyorsun Şuradan şuraya gitme özgürlüğünü bile çiz, şey, çiz, çocukları şey edemez. Kadama. Şuradan çıkmayacaksın, buna gitmeyeceksin, korkmayacaksın. Daha şu kadar... Çocuk ayağı koşacak tabii. ne koşmalıdır filan. Böyle bir yetişiyoruz ki günlük doğduğumuzdan beri özgürlük gerçek özgürlük nedir diye bir şey bilmiyoruz. Ve bundan karşı karşıya kaldığımda Semiramis yani daha önce Paris'e giden kişi şey de biliyor, ayak uydurabiliyor, ama bizim erkek olmayacak erkek olmaz olan şair ruhlu kişimiz. Bunu beceremiyor ve evet. girdiği şeyde de başarılı oluyor olmasına bir de çalıştığı ama bir sürü şey ama ne yalanlar söylenmiş hiçbirini farkında değil. Evet. Aslında o da bir çocuk gibi içindeki bir dünya ya girmiş anlatabiliyor muyum? Onu işe evet. etmek istedim. Anlatsam evet. çalıştım. Zaten e, ismi de o yüzden Sadık Bey. Yani ona bu ismin verilmiş olması da hani romandaki e, neredeyse karakterin kendisi bir metafor gibi e, her yerde dolaşıyor. Yani Sadık Bey'in evet. ismi. Bilmiyorum. Bunu da düşünmüş müydünüz e, kitap e, yazarken? E, evet. Yani Sadık. O neye Sadık? Kendinden başka her şey Sadık. <gülüyor> evet. Doğru. Ve dediğiniz gibi e, tam bir modern zaman e, kay, e, Kaybedilmiş, kaybolmuş evet. ve e, yarım kalmışlığın e, bir hikayesi ve e, aslında yarım kalmış bir erkekliğin hikayesi Sadık aynen, hikayesi. Aynen. Ve e, zaten o da. O, dürtükleyen e, bir daha genç bir erkek var. Onu daha fazla evet. bir Ondan, evet. Onun ortaya çıkmasıyla zaten kendi kendini sorgulamaya başlıyor. Evet, ee, Pınar Hanım çok teşekkür ederiz. İki haftadır e, bizimle <gülüyor> birliktesiniz. Ya şimdi ee, bundan bir parça okuyacağım size Sadık Bey'den. Yani öbür günü daha çok atılacak kadın üstüneydi. Bu da evet. Sadık yani Bey'den. Ciner istersen Ciner sohbetinde olur ama Sadık Bey diye düşündüm ben. Evet bence de Sadık Bey'le son kitabınızla e, bitirelim bugün. Tamam. Size çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Sağolunuz. Ee... Ben de çok mutlu oldum sizinle e, konuştuğuma Sebel Hanım. Tamam. Ee, o zaman e, sizi e, Pınar Hanım'ın Sadık Bey'den okuyacağı bir bölümle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sadık Bey adlı romandan Günün sonu başlıklı parçadan bir bölüm okuyacağım. Bilgisayar karşısında hala rahat değildi. Ne kadar olmuştu bir onun baştan sona bilgisayarla donatılmasına karar verileli. o yıl mı? Daha mı çok? Daha çok tabii. 90'lı yılların başlarındaydı herhalde. Neredeyse 20 yıl. Yılların böylesine çabuk akıp gitmesine akıla erdiremiyor. Daha doğrusu yetişemiyordu. İlk zamanlar ders almak zorunda kalmıştı. Kıdemli elemanların çoğu gibi. Sonra sonra bilgisayar bilgisi olmayanları işe almış almaz olmuşlardı zaten. Kendisi de zamanla alışmıştı tabii ama işte hiç rahat değildi. Dosyaları kağıt halinde önünde görmeden gerçekliklerine inanamıyordu. Her şeyin her an Kolayca silinebilir, yok edilebilir olması ilk onu. Telefon çaldı. Kızınız arıyor efendim dedi Zuhal Hanım. Sadık Bey'in yüzü ekşir gibi oldu. Nurcan sık sık aramazdı. Paraya ihtiyacı olmadı mı hiç aramazdı. Bağlayın dedi isteksizce. Bekledi. Birkaç saniye sonra mülksessizlikten sonra Alo derken eli masasının üstünde Sıder'a paketini aradı. Çekingen bir ses. Baba sen misin diye sordu. Benim benim tabii kim olacak başka? Kız durakladı. Yeniden konuştuğumda sesi daha da çekingen. Hatta terirgindi. Nasılsın baba? Beş belli para isteyecekti yine. Sağlıklı için çekti. İyiyim Nurcan sizler nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz de Cener biliyorsun ne var Cener'in gene hasta mı yoksa? Bir kez kez Nurcan derin derin için çekti. Biliyorsun bebekliğinden beri sinircik problem var. Doğru dürüst nefes alamıyor çocuk. Sadık Bey bunu nereden bilecekti? Torununu kaç göz görmüştü bebekliğinden bu yana? Sadece kızım para istemek için oğlunu bahane ettiğini biliyordu. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar